This is recorded. Oh, <gülüyor> Exclusive. <gülüyor> And, uh, Demokrasi Radyo bütün dünyada da çok iyi bilinen Pacifica Radyo'nun bir uzantısı olan Radio. ondan sonra da Amerika'da binin üzerinde <gülüyor> istasyondan yayın yapan radyo ve televizyon programı Amerika'nın ve dünyanın da en gerici programlarından biri sayılıyor. Aktivist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 rekarsi yüzde 99'un mücadelesi ve özgürlük alana çıkıyor, meydana çıkıyor. Başlığında taşıyordu. bastır dergisinin ünlü posterini almıştık kapağda. Kendisine açık radyoyla ilgili de bir genel bilgi dosyası sunduk. O da iş birliği yapalım dedi. Zaten bedava yayınlamışsınız dedi.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 Evet, bütün bunların enine boyuna tartışıldığı bir şölen sofrası gibi görüyor. What we, call we need investigative journalism. Um, we need a media. Araştırmacı gazeteciliği de e, içermeli mi diye sordunuz siz, Amy Goodman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 Evet, topluluk radyosu nedir? Ne işe yarar? Sorusunu gelmişiz Amy Goodman'a. O da şu şekilde cevaplıyor. Ben aslında orijinal olarak Pasifik radyosu yerinden radyodan gidiyorum. 60 yıl öncesine yaklaşık. 60 yıl öncesine beğenilen bir radyo not bu. Ve me. Lou Hill isminde bir vicdani um, retçinin um, aslında girişimiyle başlayan bir radyo. Kendisi İkin Dünya Savaşı sırasında bir vicdani retçi hapse atılıyor görüşlerinden dolayı. Çıktığında da ihtiyacımız olanın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 Kavradıklarını gösteriyor. Kukla bir grubu işte bunu uçuranlardan, haydutlardan bir tanesi teröristlerden şey demiş. Hayatımda yaptığım en şey yaptığım, üftar ettiğim eylem diyor. E bu da bağımsız medyanın yani şirketler aleyhin, şirketi adına konuşmayan ve bağımsız sesi olan medyanın ne kadar tehlikeli olduğunu kavradık, kavradıklarını gösteriyor diyor.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 Şöyle şu it. soru soruluyor kendisine. Reklam almıyorsunuz değil mi um, Demokrasi Now'a? It. Ve e, sonrasında da to. peki But, uh, yani o zaman finansmanını nasıl sağlıyorsunuz? Reklam almadığınız radyo sorularını sormuşsunuz. It. Amy Goodman da şöyle diyor. Hayır almıyoruz reklam birinci olarak. İkincisi şöyle şu şekilde diyor. Demokrasi Now tamamen bedava diyor. Demokrasi Now.org sitesine gidip isteyen herkes dinleyebilir, izleyebilir diyor Demokrasi Now'ın yayınını.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 Fonla, fonlarıyla ancak destekleriyle oluyor ama bunu da bedavadı diye sürekli orada olacakmış gibi de kabul etmemek. Evet sonuçta ve... hiç kimse bir katkı yapmazsa dolayısıyla e, herhangi bir finansman da mümkün olmaz. like uh, station but we, we, we still have to take ads now. No, we're not on that stage that we cannot...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 Bu da şunu gösteriyor. Bu %99 artık %1'in boyunduruğu altında olmaktan, onun hizmeti altında olmaktan e, bıktı. Bıktıysan. Bize tabii şeyi de söylüyor. Yani resesyon da bindi üstüne 2008'den beri ve kurtardılar bankacılarını. Evet. E, bundan dolayı da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 Ee, tamamen şeyin yüzde adamları olarak çalışıyorlar, öyle bakıyorlar, işgal hareketlerini de öyle baktılar ama sonunda kaybedecekler. Büyük değişim burada diyor. Ne? Yes, I absolutely think so. Umut için hala bir yer var mı veya umut için çok sebep var şeklinde bir e, soru sordunuz. Amy Goodman diyor ki evet diyor umut için hakikaten e, çok fazla e, sebep var. Bu işgal hareketlerine baktığınız zaman işte veya e, Doğu do do Timor haklına, Haiti'deki insanlarla falan yani konuşursanız. Konuştuğunuz zaman bu insanlar bir senaryodan okumuyorlar diyor, yani, senaryodan okuduğu, okur gibi konuşmuyorlar diyor.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 Right here, in the... COP. Evet, e, peki e, Durban'da as burada salonun saying. içinde bir e, um, işgal hareketi, taraflar konferansı işgal hareketi bekleyebilir miyiz diye sordunuz. E, o da şöyle, taraflar konferansının İngilizce kısaltması COP'den um, yola çıkarak, e, COP yani e, Conference of Parties then, taraflar konferansı veya Conference of Polluters taraflar, right taraflar kileticiler konferansı right şeklinde I mean, bir kelime oyunu is yaptı. Is Öyle diyorlardı, evet. Evet, bilmiyorum diyor ondan sonra. Öyle bir şey bekleyebilir miyiz? Biraz da belki retrospektif geriye dönüp baktığımızda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 ...insanlar ve yüzde 99'un büyük çoğunluğu da dışarıda diyor. Ee, ve ironik bir şekilde burasını yani konferansın şu anda konuştuğumuz yer... ...Albert Ruttuli e, konferans merkezi. Ruttuli galiba. Lutulimin. Öyle mi? Evet. evet. Albert Ruttuli konferans merkezi. Ee, i̇lk Afrika Kongresi başkanı e, e, ve... İlk Afrika'dan Nobel Barış Ödülünü alan ilk kişi ve Mandela'nın... Mandelaymış evet. mesela bu e, detayı da veriyor.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 Evet, burada gibi. açık olan da o diyor, yani lobiciler böyle yürüyüp duruyorlar birbirlerini işte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 özgür bir internete ihtiyacımız var diyor. İşte bugünlerde e, küresel olarak internete getirilmek isteyen sınırlamalar orada da. Özellikle Amerika'da diyor. müthiş bir hamle var diyor interneti paralı ve bir highway haline getirmek paralı Otoyol, bir otoban, evet, otoban haline getirmek için Türkiye'de çok yabancı olduğumuz konular değil aslında. Yani,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 Bizim için Açık Radyoda Demokrasi ağa yer verdiği için. Thank you so much, Omar. It's a real privilege to be on